Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim değişikliği nedeniyle Antarktika'nın en büyük buzulu olan Pine Island'dan bir parça daha eriyerek koptu. Araştırmalara göre buzulun erimesi durdurulamıyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre dünya çapında hissedilen iklim değişikliği Antarktika Yarımadası'nı tehdit etmeye devam ediyor. Antarktika kıtasının Güney Kutup Dairesi dışına çıkan tek uzantısı olan Yarımada'yı gözlemleyen bilim insanları, Son 15 yılda Yarımada'daki dengelerin değiştiğinin alarmını veriyor. Araştırmalara göre büyük buzul kütleleri koparak okyanusa karışıyor. Okyanusa taşınan bu buzulların en büyüğü ise Pine Island buzulu. Uzmanlar en fazla bu buzuldaki gelişmelerin Antarktika Yarımadası'ndaki tehlikeyi tetiklediğini belirtiyor. Fransız Grenoble Üniversitesi'nden Gael Duran yaptığı araştırmalar sonucunda buzulun erime eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor. Okyanus sularının ya da havanın sıcaklığı sabit kalsa dahi erime sürecek. Erime kendi kendine gerçekleşiyor. İleriki zamanlarda daha fazla buzul dağı kopacak ve eriyecek. Bu deniz seviyesinin de yükselmesine neden olacaktır. Duran buzulun daha sıcak deniz suyuna maruz kaldığından durdurulamayacak hızda eridiğini belirtiyor. Ayrıca sıcaklıkların 100 yıl önceki seviyesine ulaşsa dahi, Erimeyi durduramayacağını da sözlerine ekliyor bir kez başlamış devam ediyor. Alman buzul bilimci Angelika Humbert de önüne geçilemeyen bu eğilimin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini kestirebilecek tekniklerin henüz geliştirmediğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulan Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli de yani IPCC son raporunda Batı Antarktika'dan kopan buzulların bölgeyi tehlikeye sokacağını belirtmişti. Fransız bilim adamı Guy Durant ve ekibi yaptıkları son araştırmayla bu öngörünün artık somut bir tehlike haline geldiğini kanıtlamış oldu. Gözümün önüne hep bu durumlarda aptallık çağı filmi geliyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisinde yaklaşık 7 kat düşüş yaşandığı belirtiliyor. Kış mevsimine rağmen yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas bölümündeki Dikbancık ve Sütlühan mevkilerinde debide yaklaşık 7 kat düşüş yaşandı. Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden Verilen bilgilere göre Kızılırmağan Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde Ocak 2013'te yapılan anlık ölçümlerde Irmağan debisi saniyede 30.1 metreküp olarak ölçüldü. Aynı mevkide önceki gün yapılan anlık ölçümde ise debi 4.289 metreküp olarak tespit edildi. Yine Sivas çıkışındaki Söğütlüan mevkiinde Ocak 2013'te gerçekleştirilen anlık ölçümlerde 40.7 metreküp belirlenen debi bu yılın aynı döneminde 6.4 metreküp olarak ölçüldü. İki mevkide yapılan ölçümlerde debinin bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat azaldığı görüldü. Kızılırmağ'ın debisindeki azaltma 18 kemerli tarihi Eğri Köprü, Kızılırmak Köprüsü ve Kesik Köprü'de de gözle görülebiliyor. Bu arada İstanbul'da da barajlar bu mevsimde tarihin en düşük seviyesine düşmüş durumda. Evet doğanın alarm zilleri ise neyse dinlemiyoruz. Türkiye'nin doğal sit alanlarından biri olan ekolojik yapısıyla eşsiz Bozcaada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım imar Planı ile yapılaşmaya açılıyor. Bozcaada'da yeni yapılaşmanın önünü açmayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım imar Planı'nı 25 Mart 2013'te hazırladı. Ada halkının plana itiraz etmesi üzerine bakanlık bölgeye bir heyet gönderdi. Yeniden değerlendirme yaptı. Adada incelemede bulunan heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önceki planda bir takım değişiklikler yaparak yeni bir 1.25 planı çekti. Nazım imar planı hazırladı ve 25 Aralık 2013 tarihinde onaylayarak askıya çıkardı. Yeni plana göre adanın %90'ını kapsayan tarımsal alanlarda bağ evi ve tarımsal fabrika dağıtında yapılaşmaya çalıştı. Açılıyor. Güney kıyılarında ise konut ve turizm tesisi alanı adı altında inşaat yapılabilecek plan notlarına göre üzüm bağlarının bulunduğu 1500 metrekarelik arazilerde 100 metrekareye kadar bağ evi yapılabilecek planda yapılacak bağ evi özelliklerinin belirtilmediği için uzmanlara göre bu arazilerde bağ evi adı altında villalar inşa edilebilecek adadaki 5000 metrekare ve üzerindeki tarımsal arazilerde tarımsal fabrika adı altında 500 metrekare büyüklüğünde ve iki kat yüksekliğinde fabrikalar yapılabilecek. Plan ile büyük bir kısmı turizm alanı ilan edilen adanın Güneydoğu sahilinde 2500 metrekare ve üstündeki arazilerde 750 metrekare genişliğinde iki katlı turizm tesisleri yapılabilecek. Temiz denizi, ekolojik yapısı ve doğal ortamıyla dikkat çeken ve 3. derecede doğal sit alanı olan Akvaryum Koyu'da yeni plan ile orta yoğunlukta konut alanı ilan edilerek yapılaşmaya açılıyor. Bozcaada'da bir başka Bodrum, bir başka Kuşadası olacak gibi görülüyor. Kalabalık caddelerinde turistler incik, boncuk, terlik ve plastik palet gözlük deniz yatağı alacak. Ta ki pek yakında artan nüfusa su yetişmeyince ve yükselen deniz seviyesiyle yeraltı suları tuzlanıncaya kadar. İnsanlar acı çekecek ve sonunda doğa geri gelecek. Kuraklık yaratmadığımız yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.